sizden birisi teşehyüde oturduğunda, şöyle diyerek dört şeyden Allah'a sığınsın. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal fitnesinin şerrinden, sana sığınırım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, gerçekten ashabtan öyle rivayetler var, diyorlar ki bize bir ayet öğretir gibi, Allah Resulü ve vesselam, teşehüde oturduğumuz zaman, selamdan önce şu dört şeyden Allah'a sığınmayı bizlere emrederdi. Neydi bunlar? Bunlar cehennemin azabından Allah'a sığınma, kabir azabından Allah'a sığınma, e, ölümün ve hayatın fitnesinden Allah'a sığınma ve yine Mesih Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınma. i̇mam Taus eğer oğlu namazda bu duayı okumamışsa ona namazını tekrar kılmasını emrederdi. İmamı Tavuz, kimdir İmamı Tavuz? Ebu Abdurrahman Tavuz bin Kaysan Yemeni rahimahullah, tabiinin büyüklerindendir. Tabiinin büyüklerindendir. Elliye yakın sahabe görmüş, kırk kere hac yapmıştır. Duası kabul edilenlerden birisiydi. İbni Uyeyne şöyle diyor, Sultanlardan uzak duranlar üçtür. İbni Uyeyne, Şöyle bir sözü var diyor ki sultanlardan uzak duranlar üçtür bunlar ebuzer tavuz ve Sevri Dolayısıyla İmamı tavuz tabiinden olan İmamı tavuz oğlu namazda bu duayı okumamışsa oğluna derdi ki sen bu namazını iade et o namazı tekrar kılmasını emrederdi Allahu nasıl bir hassasiyet olduğunu görüyor muyuz? İşte bizim Selefimiz, Selefi Salihinin bu duayı çocuklarına öğretmeden ne kadar hırslı olduklarını gösteren bir delildir. Gerçekten bugün bunu bilmeyen Müslümanlar bir an önce ezberlemelidirler. Hatta gerçekten Allah ona, Allah ondan razı olsun. Ee, Said el-Kahdani'nin Hüsnü'l-Muslim isimli böyle küçük bir risale var cep boyu, cepte taşıyabileceğimiz. Allah-u Alem birçoğunuz bunu biliyorsunuz zaten. Böyle sahihlerden bir derleme yapmış ve bu anlamda yani Hüsnü'l-Muslim e, yani Müslüman'ın sığınağı manasında Müslüman'ın sığınağı manasında dolayısıyla e, orada bu dualarla gerçekten bu dualara e, orada, orada görürüz bunları. E, bir Müslüman'ın e, hayatında ihtiyaç duyduğu veyahut Özellikle de sünneti kaim etmesi gereken Müslümanların, özellikle sele selefi menhec üzere olan Müslümanların bilmesi gereken, öğrenmesi gereken dualardır. Az önce e, bu şu dört şeyden Allah'a sığının deyip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabın üzerinde nasıl titriyorsa bugün hepimizin yapması gereken şey aynen Allah Resulü ve Vesselam'in önemsediği şey önemsenmeye değerdir ve mutlaka yapılmalıdır. Bu da namazın sonunda dört şeyden Allah'a sığınmak. Ve yine husun-ı içinde kişinin günlük yapacağı zikirler, sabah zikirleri, akşam zikirleri, yapmadan önce yapacağı dua ve zikirler, sabah uyanırken yapacağı dua ve zikirler, evinden çıktığı zaman, evine girerken, mescide yürürken, mescide girerken, mescid içerisinde, mescitten çıktığı zaman, ezanı işittiği zaman, ezandan sonra ve vesaire vesaire birçok şey var. Dolayısıyla bunu önemsememizin sebebi her Müslüman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine örnek alır ve insan da Allah'a kulluk yapmak için yaratılmıştır. Dolayısıyla mesela bir Müslümanı diğer insanlardan ayıran bir, bir özellik var o da Müslüman olmasıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine örnek almasıdır. Allah subhanahu ve Taala'nın ayette haber verdiği gibi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Allah Resulü ve sellem yatağından nasıl uyanıyorsa öyle uyanması gerekir. Normal bir insanmış gibi veyahut normal bir şeymiş gibi uyanmamalıyız. Gerçekten bunun şuurunda olmalıyız. Sünneti hayata hakim kılmak, kişiyi şuurlu kılar, kişiyi farkında yapar, kişiyi gafletten kurtarır. Dolayısıyla eğer siz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dua ve zikirleri hayatınızda bir prensip olarak belirlerseniz, gerçekten evinizden dışarıya çıkarken gafil olarak çıkmazsınız. Niçin? Siz Müslümansınız ve sizin Nebiniz sizin evden nasıl çıkmanız gerektiğini, nasıl Allah'a sığınmanız gerektiğini sizlere öğretmiştir. Evine döndü, Evinize döndüğünüz zaman aynı şey. Kıyafetinizi giyerken aynı şey. Dolayısıyla fitnelerin en büyüğü kabul edilen deccalin fitnesinden Allah'a sığınmayı da biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenecek. Aynı ashabın veyahut tabiinin ya da Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğluna öğrettiği musaba veyahut Tavus, İmam Tavus'un Allah ona rahmet etsin oğlu namazda bunu okumadığı zaman ona namazı iade etmesini söylemesi bunun önemini göstermektedir. Sefarini Rahimahullah diyor ki her alimin deccal ile ilgili hadisleri çocuk, kadın ve erkekler arasında yayması gerekir. Her alimin veyahut her davetçinin deccal ile ilgili hadisleri Çocuk, kadın ve erkekler arasında yayması gerekir. Onun alametlerinden birisi de camilerdeki vaazlarda adının az anılmasıdır. Dikkat ediyor musunuz? Öyle bir tespitte bulunuyor ki e, Sefarin rahimehullah diyor ki yani diyor şunu biliniz ki eğer camilerde diyor deccalin adında isminden az zikri bahsediliyorsa, onun fitnesinden az bahsediliyorsa, o halde biliniz ki bu onun çıkacağının alametlerinden birisidir. Ve devamla diyor ki, bu durum özellikle fitnelerin çoğaldığı, musibetlerin arttığı, sünnetlerin unutulduğu ve onların yerini bid'atlerin aldığı ve bid'atların da din gibi arkasından gidildiği zamanımızda olmaktadır. Diyor yani, o çünkü ileride gelecek Deccal böyle neredeyse unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde çıkacak. Yani böyle hani insanlar artık ondan gafil olduğu bir anda çıkacaklar, çıkacaktır. Allah Subhanahu wa teala bizleri korusun. Yine Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınmanın bir diğer yolu da Kehf suresinden... Ayetler ezberlemek veya ayetler okumaktır. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Dccale Karşı Keh Suresi'nin baş tarafından 10 ayet. Bazı rivayetlerde ise son tarafından 10 ayet okumayı emretmiştir. Bu konuda Müslim Rahimehullah Neuvas sem andan rivayet edilen uzunca hadiste şöyle geçmektedir. Femen edrakehu minkum fel yakra aleyhi fe vatiha suratil kehf. Aleyhisselatü şöyle buyuruyor. Sizden kim ona ulaşırsa, yani deccale ulaşırsa, onun üzerine kehf suresinin baş taraflarını okusun. Hadis Müslümin fitan ve eşletü sa'ababu zikr-i deccalde geçiyor. Yani deccalın zikri babında geçmekte. Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi deccale ulaşırsa Kehf ona Kehf Suresinin baş tarafını okusun buyuruyor. Yine müslim Rahimehullah Ebu Derda Radiyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet ediyor. Men hafaza aşere ayeti min evveli suretil kehf, usime mined deccal, ey min fitneti. Diyor ki, kim kehf suresinin başından on ayet ezberlerse, deccalin fitnesinden korunur. Ya da deccalden korunur, yani onun fitnesinden korunur. Kim kehf suresinin başından on ayet ezberlerse. İmam Müslim Rahimahullah diyor ki, Şüube, kef suresinin sonunda on ayet demiştir. Hammam ise başından on ayet demiştir. rahim Rahimahullah diyor ki, Bunun sebebi, o surenin başında olağanüstü olaylar ve mucizelerden bahsedilmesidir ki, Kim bunları düşünür ve ibret alırsa, Deccalin fitnesinden korunur. Kim? Bunları düşünür ve ibret alırsa Deccal'in fitnesinden korunur. Yine o surenin son tarafında şöyle buyurulmaktadır. Efehasibellezine kferu en yetehidu ibadi min duni evliya. Kafirler beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Kef suresi 102. ayet. Kehf suresinin özelliklerinden birkaçı budur. Yine bu surenin özellikle cuma günü okunmasını teşvik eden hadisler vardır. Yani Kehf suresinin bir özelliği nedir? Deccalin fitnesinden korunma sebebiyle okunur. Bu bir özelliğidir. Ancak bir özelliği daha vardır ki o da biliyorsunuz bugün cuma idi. Dolayısıyla cuma günü bunun okunması hem sünnettir. Allah Resulü ve Vesselam buna teşvik etmiştir. Ee, onu, onun sünnetine uyma sevabı vardır. Hem de buna uymada e, elde edilecek faydalar vardır. Hakim Ebu Sa'id Al-Hudri Radıyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. İnne men men kara esuretel kahfi yevmel cumu'ati edaa lehu min nuri ma beynel cumu'ateyn. Muhakkak ki, her kim Cuma günü Kehf suresini okursa, bu onun için iki Cuma aras arasını nurlandırır. Yani demin dediğimiz gibi bir okuma sevabı var. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam, Kur'an-ı Kerim'den bahsederken, Hani diyor ya, Aleyhisselatü ve Vesselam, her harfi e, on hasene diye, yani bire on diye Aleyhisselatü ve Vesselam, ancak diyor ki ne elifle bir hasene demiyorum diyor. Elif, lam, mim, her biri için ayrı haseneler var. Bir Kur'an-ı Kerim'i okuyan, okuyan kimse e mutlaka bu ecri, ecri alacaktır. Ve aynı şekilde onun etrafında meleklerin toplanıp ona istiğfar etmeleri. Hatta Allah Resulü ve Vesselam diyor ki bir melek gelir onun ağzını o okuyanın ağzına dayar. Yani kendi ağzını okuyanın ağzına dayar. Yani bu anlamda hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine, emrine icabet etme sevabı vardır. Hem de biliyorsunuz Cuma günü Allah Resulü ve Sellem Cuma gününü övmüştür ve bugün de yapılacak şeyler vardır. Bu anlamda bunlardan bir tanesi Kers Suresinin okunmasıdır. Bunlardan bir diğeri mesela Cuma günü, işte Cuma günü kişinin Cuma için, Cuma namazı için hazırlık yapmasıdır. Bunun için gusletmesidir temiz elbiseler giymesidir, camiye erkenden gitmesidir, efendim Cuma namazının kılınması ve bugün de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e çokça salatu selam getirilmesi, yani Cuma'nın Cuma günü yapacağımız hususlardan birisidir. Çokça salatü selam getirilmesi, Allah Resulü Vesselam diyor, Adem o gün yaratıldı, o gün dünyaya indirildi ve Cuma günü kıyamet o gün kopacak ve özelliklerini sayıyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve özellikle Cuma günü duaların kabul edildiği bir saat vardır. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onu ikindiden sonraki son saatte arayınız. Yani en racih olan görüşe göre, tercih edilen görüşe göre Cuma'nın son saati Allah Subhanehu ve Teala duaları kabul ettiği saattir. Ancak doğrusu kişi imkan buluyorsa ikindiden sonraki o vakti duayla, istiğfarla Allah'tan yardım dilemeyle gerçekten geçirebilir. Ve bunların içerisinde de Kehf suresinin okunması vardır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cuma günü Kehf süresini kim okursa bu onun için iki Cumanın arasını nurlandırır. Yani bu Cuma'dan o bir Cuma'ya kadar nurlandırır. Biliyorsunuz bir vakit namazından bir diğer vakit namazına bir insan mesela diyelim ki bu vakitler arasında işlediği günaha karşılık e, kefareti nedir? Kefareti efendim, kıldığı o bir namazdır. Yani öğlenden ikindiye ikindi, ikindi vaktine kadar öğlenle ikindi arası yaptığı hatalara, yaptığı e, günahlara e, kıldığı namaz bir kefaret olur. Efendim akşamla ikindi arası akşam kıldığı namaz bir kefaret olur. Haftalık olarak da cumadan cuma arası ona bir kefaret olur. Yani her iki cuma arası. Bu cuma da onun, onun için nurdur diyor. Aleyhisselatü Vesselam Kehf suresini okursa, ve yine biliyorsunuz e, cumadan cumaya yine hacdan hacc'a yine günahların kefaretiyle ilgili ramazan'dan ramazana Allah Subhanahu ve Teala kulları için ikramda bulunmuş, onlar için özel vakitler, özel zamanlar tayin etmiştir. Ve bu anlamda Kef Suresi ile ilgili oldukça ecir vardır. Gerçekten arkadaşlar Kef Suresi'nin başkasının okumasını mı bekleyeceğiz? Yani Kef Suresi'ne okuyanlar sizden ee, sizden daha iyi mi anlıyorlar sünneti, sizden daha mı dindarlar? Böyle sormak lazım kendimize. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet etmeye en layık kimseler bizler değil miyiz? Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam cuma günü için bizlere neyi öğütlediyse bu öğüdü kulak ardı etmeyelim. Allah Resulü ve Vesselam'ın davetine icabet edelim. Bu anlamda Kehf Suresinin okunması hem Deccal'in fitnesinden korunmak için hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği gibi bir cumadan o bir cuma arasını nurlandırması için hem de kişinin bu iş, bunları yaparak sünnete uyma sevabı ve Allah Azze ve Celle'nin e, kelamını okuduğu için alacağı ecir vardır. Allah Subhanahu ve Teala bizleri hakkı kaim kılanlardan ve bunları gerçekten hayatında temsil eden kullarından eylesin. Şüphesiz ki Kehf suresinin önemi büyük. Bu surede insanları hayrette bırakan ayetler vardır. İnsanları hayrette bırakan ayetler vardır. Ne var Kehf suresinin içerisinde? Ashab-ı Kehf'in kıssası var. Ashab-ı Kehf'in kıssası var. Efendime söyleyeyim. Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselam ile olan kıssası var. Zülkarneyn ve onun Yecüc ve Mecüc'e engel olmak için büyük bir set inşa etmesinden, öldükten sonra dirilme var. Sura üfürülüş ve kendilerinin hidayet üzere olduklarını zanneden, ama bu amelleri boşa çıkanlar ve aslında kör bir sapıklıkta olanlardan bahsedilmektedir. Yani gerçekten bu sure içerisinde, Kur'an-ı Kerim'de yani Kehf suresinde olağanüstü haberleri görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Ashab-ı Kehf'tir. Ashab-ı Kehf'tir. Mağara ehlidir. Bunlardan bir tanesi budur. Gerçekten e, akıllara du durgunluk veren bir hikayeleri vardır. Yine Hızır Aleyhisselam meselesi aynı şekildedir. E, Hızır Aleyhisselam'ın e, Musa Aleyhisselam'la, ee, o yaşadığı ilişki gerçekten Musa Aleyhisselam'ın sabretmeyerek soru sormaları ve yine e, o e, bah sahibi vardır orada zulmetmesi veyahut ben kıyametin kopacağını da sanmıyorum demesi kendi bahçesini kendi mülkünün ebedi görmesi ve yine هَلْنُنَبِّيُكُمْ بَالْاَحْسَر۪ينَ amele e, ayetin son kısımlarında diyor ya sana işler bakımından insanların en zarar edenini haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَةِ وَالَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Onlar insan, e, e, insan, e, işler açısından insanların en zarar edeni oldukları halde kendilerini hak üzere görenlerdir. Yani kendileri sapıkça işler yapıyor veyahut amelleri boşa çıkıyor. Bu çok önemli bir ayettir. E, son ayetlerinden Kehf suresinin. Yani kişi kendisini hak üzere görür. Yorulur, çabalar, Allah'a yaklaştığını zanneder. İşte bid'atlere sarılarak aslında bir takım şeyler yap, yapar. Belki de kutlu doğumlar yapar. Belki de rabıtalar yapar. Belki de bir takım e, putlara, belki de kabirlere gidip medet umar. Böylelikle Allah'a yaklaştığını duyur. Ancak Allah Azze ve Celle diyor ki, ''Hel nunebbi'ukum bil ekserine amaleh'' Sizlere işler bakımından insanların en zarar edenini söyleyeyim mi? Yaptığı işler boşa gittiği halde o kendisini hak üzere görür. Evet. Ee, i̇nşallah soru cevap kısmında bunlara cevap verebiliriz. Dersimize devam edeceğiz. Öyleyse her Müslümanın bu sureyi çok okuması ve ezberlemesi ve özellikle güneşin olduğu en hayırlı gün olan Cuma günü okuması gerekir. Niçin? Çünkü Allah Resulü ve Vesselam'ın tavsiyesi bu yöndedir. Yani özellikle Cuma günü için ayrı bir gayret ortaya koyacak Aleyhisselatü Vesselam'ın emri gereği. Ancak onun dışında da kişi bu sureyi çokça okuması Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınması için Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesidir. Bir dördüncüsü de yani dedik ya Deccal'den Allah'a sığınma yolları ilki sağlam bir akide dedik ve ilim, dikkat ediniz sağlam bir akide Yüce Rabbimizin isim ve sıfatlarının iyi bilinmesi ve ilim, sahih ilim arkasından deccaldan Allah'a sığınmak özellikle namazda üçüncüsü Keh suresini okumak dedik ve şimdi de diyoruz ki Deccal'ın çıktığında ondan uzaklaşmak ve kaçmak bu da tavsiyelerden birisidir. Bundan da daha iyisi Mekke ve Medine'de, Medine'ye yerleşmektir. Mekke veya Medine'ye yerleşmektir. Daha önce de geçtiği gibi deccal Mekke ve Medine'ye giremeyecektir. Deccal çıktığında her Müslümanın ondan uzaklaşması gerekir. Zira Allah Subhanahu ve teala insanları sınamak için ona olağanüstü haller ve şüpheler vermiştir. Belki onu gören kişi, kendi imanına ve azmine güvenerek ona yaklaşabilir. Dikkat ediniz, insanlar, Allah insanları sınamak için ona olağanüstü haller ve şüpheler vermiştir. Belki onu gören kişi, kendi imanına ve azmine güvenerek ona yaklaşabilir. Ve sonuçta ona tabi olabilir. Allah muhafaza. Allah subhanahu ve teala, her Müslümanı onun fitnesinden korusun. İmam Ahmed, Ebu Davud ve Hakim rahimhumullah, Ebu Ebu Dahme radıyallahu Ebu Dahme pardon, e, tabiinden Allah ona rahmet etsin, İmran bin Hüseyin radıyallahu'n şu hadisini rivayet ediyorlar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. "Men semi'a biddeccal sizden kim Deccal'in çıktığını duyarsa buyuruyor iceret vassalim. Mense mi abid dijal? Fal fal yene onu. Fawallahi inn al-rjul al-rjul al-ley al mu'min, bihi min min kim deccalin çıktığını duyarsa diyor aleyhissalatü vesselam, ondan uzak dursun. Vallahi kendinde iman olduğunu iddia eden kişi, deccalin yanına gelir de, onun getirdiği şüphelerden dolayı arkasından gider. Dikkat ediniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, kim deccalin çıktığını duyarsa, Kim Deccal'in çıktığını duyarsa ondan uzak dursun. Vallahi kendinde iman olduğunu iddia eden kişi Deccal'in yanına gelir de onun getirdiği şüphelerden dolayı arkasından gider. Yani kişi kendisine güvenmeyecek. Hani Deccal da kim oluyor? Ben onun zaten dedim ben size daha önce derslerde böyle diyenleri de işittim ben. Alnında kafir yazıyorsa işte bir gözü kör bir gözü çıkık üzüm tanesi gibiyse, Allah Resulü ve Vesselam onun vasıflarına haber vermişse, gerçekten ben ondan korkmam. Hayır, gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer ondan uzak dursun diyorsa biz ondan uzak dururuz. Çünkü gerçekten o günler olağanüstü hallerin görüldüğü günlerdir. Dolayısıyla hatta alimler diyorlar ki, e, kişiler diyorlar Mekke ve Medine'ye harameyne gitsin. Oralarda yaşasın. Çünkü oralara giremeyecektir. Allah Deccal'in fitnesinden bizleri korusun. Bu sığınma yollarını dikkate alarak ve Allah'a hakkı ile Deccal'a sığındıktan sonra, Kur'an'da Deccal'in zikri var mı? Buna da inşallah cevap verelim. Alimler çok büyük fitne sahibi olmasına ve Enbiyanın ona karşı uyarması ve namazda dahi fitnesinden Allah'a sığınılmasına dair emre karşın Kur'an'da neden deccal'den açıkça bahsedilmediği sorusuna şu şekilde cevap vermişlerdir. Yani diyorlar ki halimler madem diyorlar böyle büyük bir fitnedir ve enbiyaların hepsi ona karşı uyarmışsa hatta namazda onun fitnesinden Allah'a sığınılıyorsa e, o halde Kur'an'da onunla ilgili bir bahis var mıdır? Ona şu şekilde cevap vermişlerdir bu soruya. Bir demişlerdir ki, Deccal şu ayetin içinde dolaylı olarak zikredilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de dolaylı olarak şu ayette zikredilmiştir. Hangi ayet? En'am suresinin 158. ayeti. Yöme yeti بعد ayat Rabbk, la yinfag nefs imanıha, lâm tekun amanat min qablı, ou ksebet fi imanıha khaira. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, dikkat ediniz ayete, Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye Artık imanı bir fayda sağlamaz. Hani ayette geçiyor ya, Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, يَوْمَ يَأْتِبَعْدُ اٰيَاتِ Rabbik. <رَبِّك> Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün, alimler diyorlar ki, bu alametlerde kasıt, deccal, güneşin baktığı yerden doğması, debbetul arz kastedilmektedir. Ve bu ayetin tefsirlerinde bu şekilde geçmektedir. Yani diyorlar ki, Allah Subhanahu ve Teala bunları ayrı ayrı bu büyük alametleri Kur'an'da zikretmedi ya da Deccali zikretmedi. Ancak burada yawme yeti ba'du ayati rabbik ayeti. Rabbinin bazı alametleri geldiği günün e, e, günden kasıt buradan kastedilen Deccali de içine alan, efendime söyleyeyim, dabbatul ardı içine alan, güneşin batıdan doğmasını içine alan bütün durumu kasteder diyorlar. Müslim ve Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. Selatun izâ خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن min من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها ودجال والدابة tul Arḍ. Dikkat ediniz, adeta bu ayeti tefsir ediyor bu hadis-i şerif Enam Suresinin 158. ayetini. Dikkat ediniz, demiştik ya, Yümeyi ya. Rabbik, Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, alametleri geldiği gün, e, ayet devamla diyor ki, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz ayetin tamamında aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki Müslim ve Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri hadiste üç şey vardır ki onlar çıktıkları zaman önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Artık imanı bir fayda sağlamaz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hangisi? Güneşin battığı yerden doğması, deccal ve debbetul arz. Bunlar, bunlar ortaya çıktığında artık inanma, inanmamış bir kimseye veya imanı kendisine fayda vermemiş bir kimseye artık imanı fayda vermez. Aynı En'am suresi 158. ayette ifade edildiği gibi. Çünkü o ayette de diyor ki, Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye, Artık imanı bir fayda sağlamaz. Az önce okuduğum hadis de, az önce okuduğum hadis aynı şekilde e, Müslümanın iman ve zaman yok belufihi iman. Yani Müslümanın iman bahsinde hangi babda e, imanın kişiye fayda vermediği zaman bahsi e, babında geçmekte. Yine Tirmizinin, Tirmizide de kayıtlı bu hadis şerif. İkincisi, Kur'an, İsa Aleyhisselam'ın inmesinden bahsetmiştir. İsa Aleyhisselam ise Deccali öldürecek olan kişidir. Kur'an, İsa Aleyhisselam'ın inmesinden bahsetmiştir. İsa Aleyhisselam ise Deccali öldürecek olan kişidir. Kur'an, hidayetin mesihini zikretmekle yetinmiş, dalalet, dalaletin mesihini anmaya gerek duymamıştır. Yani, Hidayetin Mesih'i, iki tane dünyada Mesih var, yani meşhur olan, bilinen. Bunlardan bir tanesi Hidayetin Mesih'i, İsa, e, İsa Mesih aleyhisselam, bir diğeri Dalalet'in Mesih'i, o da Mesih-i Deccal'dir. Dolayısıyla alimler, hani Kur'an'da niçin ismi geçmez, bu şekilde yorumluyorlar. Az önce En'am suresi 158. ayette dolaylı olarak vardır diyorlar. İkincisi de ona delil hadis getiriyorlar, Üçüncüsü, bir diğeri de diyorlar ki Allah Azze ve Celle hidayetin mesihini haber verdi, o da Kur'an'da var, İsa Aleyhisselam'dır. Bir diğeri de yani delal, dalaletin mesihini, sapıklığın mesihini ise Allah subhanahu ve Teala haber vermedi, onun ismini anmaya gerek görmedi. Araplarda adet olan iki zıt şeyden birisinin adının anılmasıyla yetinmektir. Yani Araplarda adet olan şey, iki zıt olan şeyin, yani mesela doğu derken batıyı da kasteder ama batı demeye gerek duymaz. Veyahut batı derken e, efendim doğu demeye gerek duymaz. Ya da yer dediğinde gök demeye ihtiyaç duymaz. Araplar yani bunu söyledikleri zaman bir diğeri de zaten kast edilir. Onların efendim adetlerinden birisi de budur. Bir diğeri Deccal şu ayetin içinde anılmıştır demişlerdir. لَهَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ اَكْبَرُ min خَلْقِ النَّاسِ Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Gafir suresi 57. ayet Yani bazı şeylerin isimlendirilmesinde genel bir ifade kullanılması kuralına göre ayetteki insanlardan kasıt aynı zamanda deccaldir e, demişlerdir. Ebu aliye şöyle diyor. Ebu Aliye şöyle diyor. Kimdir Ebu Aliye? Rafi bin Mehran Reyahi Mevlahun Basri rahimehullah. Tabi'enin büyüklerinden bir alim. Cahiliye zamanını görmüş. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın vefatından sonra Müslüman olmuştur. Dikkat ediniz. Resulullah Aleyhissalatu vesselamı görüp de görüp de Aisset mesleme Aissetu vesselam hayattayken inanmayan kimse ancak Aleyhisselatü ve Vesselam'ın vefatından sonra e, vefatından sonra Müslüman olmuş, iman etmiş kimseye ne diyorduk? Tabi'in diyorduk. Yani bu kişi sahabe olmuyor. Halbuki Aleyhisselatü ve Vesselam'ı gördü. Ancak Aysat ve Selemi görmek ve bununla beraber iman etmek gerekir sahabe olmak için. Bu gördüğü halde Aleyhisselatü ve Vesselam'ın vefatından sonra iman ettiği için tabi'in sayılmıştır. Hatırlarsanız İbni Sayyad'la ilgili tartışmalarda da bunu konuştuk. Yani İbn-i onun bir tane de tabiinden Sika bir oğlu vardır. Hatta İmam Malik ondan hadis rivayet etmişti. Dolayısıyla e, İbn-i e, ne hal üzere öldü, işte inandı mı inanmadı mı bu konuları konuşurken, İbn-i dedik ki en fazla geleceği nokta tabiin olur demiştik. Evet, e, Ebu Aliye diyor ki, son yaptığım yorumla ilgili olarak, ''Yahudiler onu büyütünce Allah da göklerin ve yerin yaratılmasının çok daha büyük olduğunu açıklamıştır.'' Yani bu ayeti delil getirerek diyor ki ''Yahudiler deccali insan olmasında çok büyütecekler.'' Yani böyle bir şey yani onu böyle çok çok büyüttükleri için gözlerinde işte bu ayeti delil getiriyor. ''Göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir.'' diyor. Artık e, tabi bunlar da söylediğimiz delillerdir. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve tealedir. İbn-i Hacer diyor ki eğer bu doğru ise en güzel cevaptır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamasını üzerine aldığı şeyden olur. Doğrusunu Allah bilir. Ancak benim kendi kanaatim az önce En'am suresinin 158. ayeti ve efendime söyleyeyim Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine Müslüm ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis gerçekten konumuza ışık tutmaktadır. Bir diğer görüş, Allah Subhanahu ve teala onu hakir gördüğü için onun, onun, onun ismini, ismini zikretmedi Kur'an'da. Böyle bir yorum var ama çok da açmaya gerek yok. Gerçi benim kafama böyle sorular takılmaz ama takılanlar için biz bu cevapları veriyoruz. Yani Allah azze ve celle Allah dilediğini yapar, Diler haber verir. Ha ayetle gelmiş, ha Aysat ve Selamin sahih sünnetiyle gelmiş. Dolayısıyla bu bir şeyi değiştirmez. Ancak biz yine de ayetler bilinmesi açısından bunları paylaşmaktayız. Ancak doğrusu Hatırlarsanız bir genç vardı, deccal onu öldürecekti, sonra geri diriltecekti. Ancak bu genç dirildiği zaman diyecekti ki, vallahi e, senin deccal olduğunla ilgili e, inancım az, deminkinden daha fazladır demesi, Allah Resulü ve Vesselam'ın hadislerine işte bu şekliyle iman etmek gerekmektedir. En doğrusu budur. Ve yine bir şeyin anlatımı çok belli olduğu zaman açıklanmayabilir. Bir şeyin anlatımı çok belli olduğu zaman açıklanmayabilir. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölüm hastalığında Ebu Bekir radıyallahu halife olması belli olduğundan vasiyet yazmamıştı. Her ne kadar birilerinin karnı bundan sancılı olsa da, birileri bundan rahatsızlık duysa da diyorlar ki Allah Aleyhisselatü Vesselam yani artık belliydi ki Ebu Bekir'dir bu. Aleyhisselatü Vesselam halifesi, Aleyhisselatü Vesselam halifesi kim olacak? Bu çok belli olduğu için Aleyhisselatü Vesselam bunu bunu e, açıklamadı veya bunu söylemedi ya da bununla ilgili bir vasiyet yazmadı. Ya da rivayetlerde var istedi kağıt kalem sonra o ölümün sarhoşluğu onu sardı ve bayıldı buna güç yetirmedi gibi. Ancak çünkü Ebu Bekir anh değeri sahabe katında belliydi. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında, <Sessizlik> ve yebəllahu vel müminun illə Ebəber. Allah ve Allah ve müminler Ebubekir'den başkasına rıza göstermez demiştir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani zaten belli olan bir şeyin tarifine yazılmasına gerek yoktur dolayısıyla Kur'an da onu yazmamıştır çünkü bu açık bellidir deccalın fitnesini sellem haber vermiştir. Son olarak deccalın Sonunu inşallah konuşalım. Deccal'in sonu ee, nasıl olacak? Onun sonu İsa e Meryem aleyhisselam tarafından olacaktır. Bu konuda sahih hadisler var. Deccal Mekke ve Medine'ye giremeyecek ama bütün dünyayı dolaşacak. Az önce onun özelliklerini saydık. Ona birçok inanan olacak. Böylece fitnesi her tarafa yayılacaktır. Onun bu fitnesinden sadece az bir mümin topluluğu kurtulacaktır. İşte o anda İsa aleyhisselam Şam'ın doğusundaki beyaz minareye inecek ve Allah Subhanahu ve Taala'nın mümin kulları onun etrafında toplanacaklardır. İsa aleyhisselam onlarla birlikte Deccal'i öldürmek için yola çıkacaktır. Deccal ise İsa aleyhisselam indiği sıralarda Kudüs'e yönelmiş bulunacak ve İsa aleyhisselam onunla Filistin'de Kudüs'e yakın bulunan bebul Lut'ta karşılaşacaktır. Deccal, İsa Aleyhisselam'ı gördüğü anda tuzun suda eridiği gibi erimeye başlayacaktır. İsa Aleyhisselam ona, benim sana bir vuruşum olacak, benim sana bir vuruşum olacak ve sen kurtulamazsın diyecek. Ve mızrağını ona saplayarak öldürecektir. Böylece Deccal'in beraberinde olanlar hezimete uğrayarak kaçacaklardır. Müslümanlar onları takip edecekler. Ve yakaladıklarını öldüreceklerdir. Öyle ki her taş ve ağaç dile gelerek, gelerek şöyle diyecektir. Ey Müslüman! Ey Allah'ın kulu! Şu arkamdaki kişi bir Yahudidir. Gel ve onu öldür. Sadece garkat ağacı bunu söylemez. Çünkü o bir Yahudi ağacıdır. Hatırlarsanız kıyamet alametlerinden... Yahudilerle savaş bahsinde bu hadisleri zikretmiştik. Şimdi Deccal'in yok olmasıyla ilgili hadisleri zikredelim. Müslim Rahimehullah Abdullah bin Amr Radiyallahu Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Yahrucu Deccalü fi ummeti Seyifatullah İsa bin Meryem aleyhisselam. Kanno Urve bin Mes'ud feyetlebe seyehlike. Ümmetimin içinden Deccal çıkar buyuruyor Aleyhisselatu vesselam. Ümmetimin içinden içinde Deccal çıkar. Sonra Allah Meryem oğlu İsa'yı gönderir Aleyhisselam. O Sanki Ur ve İbn Mes'ud'a benzemektedir. Sanki Ur ve İbn Mes'ud'a benzemektedir. Deccali arar ve sonra onu öldürür. Hadis Müslim'de geçiyor, Sahih fiten ve Şeratu ve ve ve babu fi xurujü Ancak Allah Resûlü Satt ve Selâm İsa Aleyhisselam'ı kime benzetiyor? Ur ve İbn Mes'ud'a benzetiyor. İv Ur ve İbn Mes'ud kimdir? Ebu Mes'ud Urve bin Mes'ud bin Muattab bin Malik Sakfi radıyallahu anh meşhur bir sahabedir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Taif'ten döndükten sonra Müslüman olmuştur. Hudeybiye anlaşmasında anlaşmasını düzenleme hususunda faydası olmuştur. Memleketi olan Taif'te çok sevilen ve itaat edilen birisiydi. Urve bin Mes'ud Onları İslam'a davet edince onu öldürdüler. Aynı zamanda ne olmuştur Urbe bin Mes'ud? Şehit edilmiştir. Ee, kavmin, kavmi tarafından çok sevilen birisi ancak onları İslam'a davet edince onu şehit ettiler. Kendisini ok ile vurdular. Ve ona ok ile vurunca ona dediler ki kendini bu kanlar içinde nasıl hissediyorsun? Aynı Hubeyb radıyallahu anh'e yapıldığı gibi. Allah-u Akbar. Ona da ok sıktılar, bundan yara aldı ve sonra gelip ona dediler ki, sen kendini bu kanlar içinde nasıl hissediyorsun? O onlara şöyle cevap verdi. Allah'ın bana vermiş olduğu ikramı ile, Allah'ın bana bahşettiği bir şehitlik ve ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile savaşırken, ölüp şehit olanların tattıkları şeyden başka bir şeyi hissetmiyorum. Allahu ekber. Ne hissediyorsun sorusuna onlara şehadetin tadını ve lezzetini tarif ederek cevap veriyor Ur ve İbn Mes'ud, Allah onlar razı olsun. Diyor ki Allah'ın bana vermiş olduğu bir ikram ile bana bahşettiği bir şehitlik ve ancak Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile savaşırken ölüp şehit olanların yani benden önceki şehitler aleyhissalatü vesselam ile beraber mücadele veren şehitlerin tattıkları şeyden bir başka şeyi hissetmiyorum dedi. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam onunla ilgili, onun hakkında Urve İbni Mesud ilgili şöyle demiştir. Urve, aynı Yasin suresindeki kişi gibidir. Kavmini Allah'a davet etti. Onlar da onu öldürdüler. Hatırlarsanız ee, Yasin suresinde Habib'inle car diye bilinir. Allah en iyisini bilir. Hani birisi geliyor diyor ki ne bu gelen elçilere uyunuz dediği için hemen onu orada öldürdüler. Onlar onu öldürünce dedi ki keşke kavmim Rabbimin bana ikram ettiğini görseydi. Ya da öldürüldüğü an hemen ona cennet gösterildi ve Allah'ın nimetlerini gördü ve dedi ki keşke kavmim Allah'ın bana ikram ettiğini görseydi o o, o yüzden e, Urve bin Mesud da eee Urve de kavmini İslam'a davet etti. Öncesi çok sevilen birisi İslam'a davet edince hemen düşmanlık e, gösterildi. Birçok enbiya da bu vardır arkadaşlar. Hani biliyorsunuz Allah ana ile ilgili diyorlar ki gerçekten sen halim bir adamsın diyorlar. Yani sen iyi huylu bir adamsın. Ne oluyor da sen bizi atalarımızın dinini terk etmeye davet ediyorsun gibiye getiriyorlar. Urve bin da öyle şehit ettiler ne hissettiğini sorunca şehadeti onlara tarif etti. Allah razı olsun. diyor ki gerçekten Urve Yasin suresinde bahsedilen kişi gibidir. Kavmi onu davet edince o kavmini davet edince onu öldürdüler. Hatta bazı alimler demişlerdir ki Kur'an'da bir ayet var. Zuhru suresi 31. ayet. Hani müşrikler diyorlar diye bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Yani iki şehirden bir büyük adamdan kasıt efendim e, Ur ve İbn Mes'ud'u bu ayet e, onların kastettiği kişi Ur'vedir diyenler de olmuştur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Allah Resulü sallallahu ve İsa aleyhisselamı görmüştür ve gördüğü zaman da diyor ki inni ushabbihu Ur ve İbn Mes'ud ben onu Ur ve İbn Mes'uda benzetiyorum demiştir. İmam Ahmed ve Tirmiz mezmu e, e, tirmizi Mücammâ bin Câriye Ensârî şöyle rivayet etmişlerdir. Ben Resûlullah aleyhissalâtü vesselâm'ı şöyle derken işittim. Ben Resûlullah aleyhissalâtü vesselâm'ı şöyle derken işittim. Yaqtulu İbn Mâriyye el-Deccâl bi bâbil Meryem oğlu İsa aleyhisselâm, Bâbulutta Deccali öldürecektir. Yani Bâbulutta deccali öldürecektir. Yani Kudüs tebabullut denilen yerde. Müslim Müslimin deccal hakkında en az bilsem andan rivayet ettiği İsa aleyhisselam'ın inişi ve deccali öldürmesi kıssasının bulunduğu uzunca hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Feleyehlu li kâfirin yecidu rîha nefsihî illâ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِ حَيْسُ يَنْتَهِ تَرْفُهُ فَيَتْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّنْ فَيَقْتُلُهُ Şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam, Bir kafir için onun nefesinin rüzgarını diri olduğu halde bulması mümkün olmaz. Onun nefesi de gözünün göreceği yere kadar ulaşır. İsa aleyhisselam, Deccali arar ve en sonunda bâb ona yetişerek öldürür. Hadis Müslim'de kayıtlı Fiten ve eşlet Sa'a İmam Ahmed Cabir bin Abdullah'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. Dinin zayıflayıp dindarların azaldığı ilmin yok olduğu bir zamanda deccal çıkar. Dinin zayıflayıp, dikkat edin dindarların azaldığı İlmin yok olduğu bir zamanda deccal çıkar. Sonra Meryem oğlu İsa aleyhisselam iner. Ve seher vakti bir konuşma yaparak şöyle der. Ey insanlar! Şerli ve yalancı deccale doğru çıkmaktan size engel olan şey nedir? Yani niçin deccalın üzerine doğru gitmiyorsunuz diye bir konuşma yapar. Onlar, yani onu işitenler derler ki, bu cinlenmiş birisidir. Derler ve harekete geçerler. Bir de bakarlar ki İsa İbni Meryem aleyhisselam oradadır. Namaz için kamet getirilir. İsa aleyhisselam İsa aleyhisselama öne geç ey ruhullah derler. Öne geç derler. Yani bize imamlık yap. Yani biliyorsunuz bu esnada daha önceki işlediğimiz derslerden de ifade etmiştik bu hadisi şerh ederken. Bu imamın Mehdi Aleyhisselam olduğu yani Müslümanların komutanı olan Mehdi Aleyhisselam olduğu namaza duracakları esnada İsa Aleyhisselam'ı görünce geri çekilip gel bize imamlık yap der. Ancak ona o şöyle cevap verir sizin imamınız öne geçsin o namaz kıldırsın sabah namazını kılarlar ve diyor ki hadi başka rivayette siz diyor imamlıkta daha evlasınız sabah namazını kılarlar ve deccale doğru yola çıkarlar. Aldatıcı deccal, İsa Aleyhisselam'ı görünce tuzun suda eridiği gibi erimeye başlar. İsa Aleyhisselam ona doğru gider ve onu öldürür. Taşlar ve ağaçlar dile gelerek şöyle derler. Ey ruhullah! Bu bir Yahudidir. Dolayısıyla deccale uyanlardan öldürülmedik bir kişi bile bırakmaz. Yani bazı hadislerde ey e, İsa, ey ruhullah! Derler yani İsa Aleyhisselam'a derler ki taşlar, ağaçlar, işte arkamda bir Yahudi var gel onu öldür. Bazı hadislerde de hem İsa Aleyhisselam'a hem de müminlere bu söylenir. Der ki ey mümin, ey Müslüman benim arkamda bir Yahudi var gel onu öldür. Dolayısıyla Deccal'ın ölümü Kudüs'te Bâbül Lüt'te olacak ve o İsa Aleyhisselam eliyle öldürülecektir. İsa Aleyhisselam'ı gördüğü zaman tuzun suda eridiği gibi eriyip küçülecek ve İsa Aleyhisselam onu e, kılıcıyla veyahut mızrağını saplayarak öldürecektir. Böylece Deccal'in öldürülmesiyle onun büyük fitnesi son bulacaktır. Allah İsa Aleyhisselam ve ona inanan, mü inanan müminler yoluyla iman edenleri Deccal'den ve ona uyanların şerrinden böylelikle kurtarır. Bu yüzden Allah'a hamd ve sena etmekteyiz. Deccal bahsinden paylaşmayı yeterli bulduğum bölümleri kardeşlerimle paylaştık, bu şekliyle haber verdik. İnşallah önümüzdeki derste İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu meselesini konuşacağız. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu meselesini konuşacağız. E, Deccal ilgili söyleyebileceklerimiz Bunlardı İleriki bahislerde onunla ilgili yapılan Fitneleri konuşacağız İnşallah e, Ben noktalıyorum Mikrofonu bırakacağım Sonra duruma göre e, belki geliriz e, Ercan sen çiçek gönderiyorsun ama ben vedalaşıyorum Haberin olsun yani Ben, ben vedalaşıyorum Ben dersimi bitirdim e, Soru varsa veya soru olursa ben çıkacağım yine bir 5-10 dakika sonra. Eğer soru varsa tabii icabet ederiz. Ee, ha tamam geçeceğim inşallah. Ancak ancak bir 10 dakaba ne eğer müsaade ederseniz 10 dakika sonra soruları alalım sizden olur mu? Tamam Rabıta'ya inşallah cevap veririz. Ben 10 dakika bir nefeslenmek istiyorum. Öhazihu Allahu alem. Allahumma inna manauzu bika. من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة محي ومامات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وتوفل مع الأبرار. واخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.